bir anda değişir vakti Radyo Tüdesi'nin Sponor'un sunduğu olan sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi Hoş geldiniz efendim üst Hoş bulduk günaydın Hoş bulduk günaydın Fahir tebrik ediyoruz seni Teşekkür ediyorum canım benim Bir, bir kez kez kardeşlerim. Sigariyi sigarayı bırakmış bir insan olarak aramızdasın Öyle biraz tabii yani e, değişik bir yaşam tarzı Fahir hakikaten tebrik ediyoruz Hemen cildin güzelleşmiş Ya ben, ben de bir, bir şey söyleyeyim mi Hemen fark etmeye başlıyorum. Gerçekten hemen fark etmeye Böyle ciğerlerimin açıldığını hissediyorum. Sakallarım da ipeksi bir hale Evet ya böyle normalde o ser ser sakallar. Bir dilini göster bakayım. Bak ne kadar dili falan rengi yerine gelmiş. be bebek dili gibi oldu. Bebek ya kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok yani umarım sizler de aynı şekilde bu mutluluğa ana ulaşacaksınız. Ne zaman aldın en son Edine sigarayı? Dün gece ee, bir. dün gece işte işte e, 12 olmadan önce işte. Tamam. Yani şey kaydı. Dün gece yarısı bıraktın. Gece yarısında önce canım 12 olmamıştı. Yani sigariyi bırakıp yattın. Bırakıp yatmadım canım. Bayağı oturdum ondan sonra. bayağı oturdum. Bayağı oturdum yani. Yani şey yapmadın değil mi? Tamam. Yani. <gülüyor> şey mi? Sigarayı bu sabah kadar bırakın ondan sonra da şey olmadı. Beni de tebrik edecek misiniz bu arada? Ee, seni de tebrik ederim. Çünkü El, evlenmişsin nokta. Yaklaşık 96'dan beri e, bu stüdyoda tek başınayken bugün turneyi gözünden vuruyorum ve bir genç kızla beraber yapıyorum yayınımı. mı? Nasıl? Ve tanıyoruz o genç kızı da. Bu genç kız. Efendim Alicim söyle. Evet. Şimdi baba sen e, burada. Evet? Evet Ali duyuyoruz seni. Ama o mikrofon o mikrofonu öyle muncıl ki değil mi? Değil mi? Sevgi oktay demirci çocuk kararı konusundaki e, kararlılığı değilsin mi? diye bu sabah ve önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya gideceğiz. Bir <gülüyor> <gülüyor> karar alınana kadar böyle bir süreç yaşayacağız. Baba. Fahir o Ali'nin diyalogları şeyleri. İşte ben tekrar başlasın Ali'nin diyalogları diye düşünüyordum. Sen ama... ne anlatıyordun Ali'ye söyle bakayım. Baba şimdi biz buradan gidip gittiğimizde sende gel. Tamam güzel kızım. Ya kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu sabah <gülüyor> isterseniz siz beraber tamam mı? Artık Ali'nin <gülüyor> olmaz göndermeyiz babanı. Baban bizimle kalacak. Yok. Biz izin verdiğimiz zamanlarda gelecek sadece. Sadece ben, izin Hayır, sadece ben izin verdiğim zamanlarda gelecek. Ben. Ben. Fahir ben. Evet. Hayır ben. Fahir sigaranın yerine ben. bir şey koymaya çalışma. Yoksa başarılı olamazsın. <gülüyor> Ali'ninle uğraşmak gibi mesela. Böylece Fahir öğüncün de e, nasıl diye, şeytani zekasının kimlerle baş edecek kadar bir şey olduğunu. Baba. Efendim Sen Sen ne yapıyorsun? E, Aylin'cim işte yayıncılık, espriler, şakalar. Sen ne yapıyorsun Aylin? Ben de su içiyorum. Su içiyorum. <gülüyor> stüdyoda su içmek yasak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Stüdyoya çocukla girmek yasak mı? Yok. <gülüyor> Yo. <gülüyor> öyle bir yasak yok değil mi? Öyle bir yasak olmadığı için bence rahatız. Tabii canım bir tek 23 Nisan yapacağız. Dur. Ne oldu? İyi bıraktın. Sevmedin mi Ali? İlerleyen dakikalarda Ali'nin e, gündemdeki konularla ilgili görüşlerini almaya devam edeceğiz. Alalım. Bu arada yasan ilk günü nasıl oldu? Ben bir dolandım. Kimse öyle gerçek bahçede içen insanları gördüm de bu tepesi açık, yana açık falan uygulaması çok oturmamış galiba kafalarda. E, Niye? Oturmamış İçiyor mü herkes? Yani biz e, zaten e, dışarıdayız. Ne olacak canım? Tepemizde şemsiye var diye şimdi dağlara mı çıkalım falan bir birden yüklenilmez sana. ama ya. Birden yüklenilmez. Bir de zaten şeymiş yasada. Ee, ee, ne derler tepesi açık tepesi kapalı olsa da yanlarının yüzde 50'den fazlası açık olan yerlerde içmek serbestmiş işte yani tam anlamıyla bahçe dediğimiz yerlerde içebiliyoruz ha tabi canım bahçelerde içebiliyorsun o öyle bir şey değil ee, sadece işte tepesinde şemsiye vesaire gibi şeyler onlar da olabiliyormuş da bazıları da olamaz yani genelgede onlar varmış da öbür türlü yokmuş falan gibi durumlar var yani o, o netleşmemiş henüz yani. Net, yani netleşir zaman Su içinde. Suistimallerinin önüne geçmek için herhalde bir sert yaptılar. Gezmeye mi gidiyorsun Ali sen? Evet. Nereyi gezeceksin? <gülüyor> o tarafa geçmek Bu tarafa, şey. bu ta bu tarafa <gülüyor> mı gelmek tamam. istiyorsun? Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Ya bak çocukla Hoşça ilgilenmiyorsun. Buraya alıyor alıyoruz. Tabii ki. Burası daha eğlenceli. Aa nasıl? stüdyonun kapısı yapılmış çocuklar bu arada. <gülüyor> Hoş geldiniz. Şıngır mıngır kapıyı çalsaydın keşke. Hoppa, hanımefendi siz. Bak oktay çocuk olmayınca o stüdyo ne kadar <gülüyor> sessiz, <gülüyor> sıkıcı bir yer. Ama vardır. bak burası vallahi şenlendi ya. Valla biz de sıkılmış oturuyorduk Ali. İyi ki geldin, hoş geldin. Hoş geldin <gülüyor> Ali. Ah, o ne? Ali ne oradan kulaklık veremiyor musunuz siz? Aa, Ali. <gülüyor> Niye kulaklık vermiyorsunuz? Niye benim sesimi duy duymasına izin vermiyorsunuz Ali'nin? Ali çok enteresan şeyler sesini. anlattığını. Yo bizim bizim çok iyi Ali. Hani... evet şimdi tatlı tatlı gündemimize bakalım mı yavaş yavaş Bakalım. dün e, benim kardeşim kaçtan telefon etti hmm. sigara yasağı ile ilgili gözlemlerini anlattı bana ha, şimdi bu açık havalarda da ee, sigaraya yüzde elli yer ayrılıyor falan gibi bir durum var ya plajlar dahil olmak üzere. Evet. En fazla yüzde elliye kadar daha doğrusu. Kaçta insanlar şaşkın şaşkın ellerinde paketlerde doldu. Pardon burası içilen mı içilmeyen yani nasıl falan diye böyle bir <gülüyor> e, insanlar hani yasağı usul etmiş. Evet ya. Böyle bir yasa olsun da <gülüyor> uygulamaya başlayalım falan gibi bir durumlar var. Tabii açık havada olduğundan biraz keyifle uyguluyorlardı büyük ihtimalle kış zamanı ne olacak bilmiyorum ama bu arada ben dün o harikalar diyarında sigara dumanından hani insanlar çıkavada uzak duru falan hmm. arkadaş bir mangal yapılmış orada. Daha doğrusu bir mangal yapılıyordu. Harikalar, bu Çincan harikalar diyar dediğin neresi? Sincan harikalar. İçinci'ndeki. Niye? Sen gerçekten gittin mi Sincan harikalar diyarına? Ali bu alayım. sabah e, bu sabah geldiğini düşünürsek e, tek başına gittiğini anlıyorum. <gülüyor> İt uğursuz gibi tek başıma gittim. Hmm oğlum sen hasta mısın pazar pazar gidecek yer mi bulamadın et nasıl kokusuna harika? mı gittin sen et kokusuna alınca ben bir anda kendimi arkadaş o kanatlar o köfteler mangalın üstünde ne çevireceğini şaşırmış milletimiz nasıl bir mangaldan kaçayım diyorsun tavuk dayanamayacağım atlayacağım mangalın içine derken tak öbür tarafta köfteci tak öbür tarafta pirzolacı ufak ufak etler böyle böyle döndürüyorlar çok güzel mangal vardı çok güzel. Nasiplenebildin mi bari Ya yani nasiple biraz samimi bir sıcaklığı olan bir adam olsaydım nasiplenirdim de çok çekindim yani. Herkes ailesiyle gelmiş itursuz adamlar e şu kanatlardan <gülüyor> alabilir miyim diyemedim. Aa yavrum. oktay ben... ya... <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Şakaşıyormusuz? <kız gülüyor> Ali'nin espriler şakalar yapıyoruz. alinciğim sen ne diyorsun yasağına Sigara içilmiyorsun diyorlar. Ne diyorsun? İçilsin mi içilmesin mi? İçilmesin. İçilmesi. Gençler içilmesin dedi. Çocuklar, büyükler hiç sigara ne yapmasınlar? İçmesinler. İçmesinler. Ozan Ali sen istersen ben sigara... O zaman hasta, olur evet, hasta olurlar. Evet değil mi? Hasta olurlar. Sonra başka ne olur? Öksürebilirler. Ve de anneler onu doktor götürmek. Zorunda kalabilir. Ha, Ve tabii ha. ki... Ozan sen sigara içilmesin şarkısını söyle. Ha. Hadi. Bugün de sin kaza. Hiç iciniz. Çok güzel bir şey. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, e, ekonomik krizle beraber Radyo Otlu'da bazı uygulamalar var. E, birincisi <gülüyor> haberi kestik. <gülüyor> Çocuktan al haberi <gülüyor> diye bir şeyiniz var. Şimdi biraz da haberleri <gülüyor> alından alacağız. Bir de jingılları böyle ucuza getiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her konuyla ilgileceğiniz. Baya iyi oldu ama eskineydi o eski neydi, küre küre para gidiyordu. Şimdi oluk vallahi oluk çocuğa ya. bir şekerleme veriyorsun işhalle oluyor ya. Biraz faydalı şey brokoli falan veriyor. E yani tabi brokoli şekere batırıp böyle veriyoruz herhalde. Yalnız kesesine zarar veriyor. Safra kesesine zarar veriyor. Onu vurgulamadı. Ver. Da Hoppa yeni reklam dilimi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kendiliğinden gelen fon teknolojisiyle onların sabahlar radyonuzda sevgili dinleyiciler günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Bakayım. Gündeme bakacağız değil mi? Gündeme bakalım artık. Ama gündeme dediğimiz sigara birinci gündemimizde ondan sonrası yatış zaten herhangi bir şey yok. Daha mille tatile girdi. tatilde 100 kişi ihbar telefonu... Gambazca İzmir'in ben... ismi değişecek İzmir'in. Hadi ya şey mi? Sigara diye Sigara içiliyor. O şey falan varmış. Arkadaşım sigara içiyor, içiyor diye polisi arayan varmış. 155'i e, arıyorlar. polis ihbar mı? Ne Başka polis, onun bir haddi olması lazım. Evet polisin sigaraya az, özel bir şeyin açılması lazım ya. Yazık ondan sonra millet sigara şeyi yazmaktan ee, ne derler ona? Cezası yazmak Hır, için. Hırsızlar cirit atacak. Vallahi yani. her tarafta. Zaten gizli denetimciler var şimdi. Nasıl? Ya. Evet. Aha. Yani bugüne kadar gördüğünüz bir takım e, sohbet ettiğiniz... Adamlar. Işte efendim, bir takım ...şeyler, evet onlar denetçi olabilir. Ha. Herkes... Mesela ben bu Fahri'den şüphelenmeye başladım. Neden birden bu yasaklar Neden olunca bıraktı? Neden birden bıraktı yani. diye. Için... şüpheleniyorum. <gülüyor> Çok değişti çünkü. <gülüyor> o yüzden... Yani hakikaten bu, kura, bu kuralları uymak lazım. Çevresine bir dikkat etsin ya. Valla herkes... Ne bunları ihbarcılar ne yapıyorlar? İçtiğin zaman buyurun diye makbuzu eve mi kesiyorlar? İlk hani, başta sigara içilmez levhası bulunmayan iş yerlerini uyarmış denetçiler dün. Ben çok güzel bir şey buldum ama diğerinden söyleyip... Milleti... Başkasının aklına getireyim mi diye düşünüyorum. Hmm. Gideceğim sigara ihbarcısı olarak kaydolacağım. Ondan sonra da şey diyeceğim. Efendim ben aralarına karışmak için benden şüphelenmesinler diye pek çok ortamda da ben fiştekliyorum yakalım yakalım bir şey olmaz diyerek yani bana da ceza kesilmez böyle mesela bir masaya oturacağız ya Ege burada içilmiyor ya yakalım ya ne olacak falan diye hemen masanın altından cep telefonuyla arayacağım. mesaj arayacağım burada içiliyor diye orada tek şey, kilit nokta var Ege'ciğim nereye olacak? Sigara işte onu içi, nereye kayıt kayıt o belli değil işte. Belli değil mi? Sağlık Müdürlüğü ekiplerini Sağlık Müdürlüğüne başlanıyor evet denetimlere başlayan Sağlık Müdürlüğü ekipleri diyor ama böyle yani. Mesela... Genel... saha da olabilir. Bence hıhı hı hı sahaya kaydedelim. <gülüyor> Çünkü 3. sezonda Jack Bauer'da eroyunma olmuştu. Evet. Çeteyi çökertmek için. Yani. <gülüyor> i̇lk ceza Kırıkkale'de Ali Bey kesilmiş. Kesilmiş ilk ceza. Evet Ali Uysaler. Ali Uysaler bir bayrak olacak, bir meşale. İlk sigara Mandela'sı olacak Türkiye'de Kompeten Mandela. Okey oynayanlarsa çözümü taşları bırakıp toplu sigara molasıyla bu. Bir mola verilmiş. Hani o e, Sayın Bakan'ın 5. önerisi vardı ya. Evet. O uygulamaya girmemiş mi? O uygulanmamış. E, hep beraber bırakalım abi o zaman falan demişler. Öyle gördü de bırakmış. Çıkmış gelmiş sonra. Ondan sonra e, duman saat ilk gününde genelde uyarılarla geçti. Bu arada sigara içilmez levhası bulunmayan yerde sigara içilince... Hiçbir şey olmuyormuş. Hayır, bu hani 500 lira ile 5600 lira arasında değişen cezalar deniyor ya işletmelere. Ha. O neye göre değişiyormuş? Sigara içilmez levhası yoksa 500. Düşük ceza alıyor işletme. Sigara içilmez levhası varsa en tavan noktadan alıyormuş, anladığım kadarıyla. Bir de sigara 6600. içilmez levhasının tam altında oturup sigara içersem mesela 500. 5 bahir. O zaman üst ama eğer sigarayı içip o izmariti o levhanın üstünde söndürürsen o zaman daha 5 O zaman 5000 Be lira. 5000 lira. Eğer sigara içip üstüne o levhayı yalarsa o en pahalısı o diyorlar yani. Hayır mesela sigarayı işte söndürdün, levhanın üstüne koydun. Hmm. atmadın Atmadım. Ben yere atmadım falan diye savunuyorsun ki. Olur. O zaman en yüksek ceza. Duyduğum kadarıyla sigarayı içip Kendi bedeninde söndürürsen cezan hafifliyor bayağı hafifliyor. Bir de sigarayı mesela böyle Diline koyuyorsun Ağzının içine alıp falan filan Ve dumanlı halka yaparsan Şov amaçlı sigara içtiğini ispatlayabilirsen O zaman ceza yok zaten <gülüyor> O zaman hatta teşvik ki 30 lira mı 40 lira mı öyle bir teşvik, teşvik var değil. Aylık ama yani o 30-40 lira yani tabii tabii tabii. Ben öyle Yani çok sigarayı teşvik ediyor Zannediyorum hani böyle de Jackie Chan yapıyor ya <gülüyor> yok yok böyle Öyle olur mu canım? Zikare teşvik edilir mi? Bu arada biriniz Nelson Mandela mı dedi? Evet 91. yaş günüydü dün. Tebrik ederim. Ee, Fransa First Lady'si Carla Bruni de Nelson Mandela'nın 91. doğum günü için New York'ta düzenlenen etkinlikte sahneye çıkmış ve şarkı söylemiş. Sarkozy şey de şeyin arasını dedi seyirciler. Ay ne güzel söylüyor sevgilim ya. Benim hanım olur. Yengeniz olur. Şşşş demiş. <gülüyor> 6000 kişi demiş. sonunda bir sahneye çıkabildik Karlı Brunei. E zaten çıkıyordu canım Oktay. Ama nerede çıkıyordu? Baharlarda falan çıkıyordu. <gülüyor> bizim bir saat tatilde gidiyorlar. Ya, bir iki parça söylüyormuş. Yani şey diyorlar işte aramızda bir de e, değerli bir konuk sanatçımız var. Sevgili Karla. gel <gülüyor> buraya bir şeyler söylemek <gülüyor> ister misin? Tabii hazır giterim de var. Geç <gülüyor> görüm. Sen ne söylemiş de... bakayım Akdeniz akşamları tipi bir şey söylemiş Ay evet evet öyleydi yumuşak Nereden yumuşak nereden biliyor Öyle, onu da bilmiyorum ha Yumuşak yumuşak şarkılar söyledi Çok güzeldi böyle saçları falan O çok güzeldi yumuşak yumuşak <gülüyor> Nein da Yap diye iki saatte beş kere sizi tekrarlıyor Sen hava ne yazıyorsun Ege Hava durum mu Nasıl hava durumu ya Siz işinize bakın <gülüyor> Siz işinize bakın olur mu ya hava durumu yazmak ne kelime Ne demek Ne kelime mi ee, böyle Bu arada bilim dünyasından da haberler var. Fahir verici en haber varsa Sen dinleyelim seni. Ben şu bilim dünya dünyasını bir dosya haline getirmeye uğraşıyorum. Lütfen bana. getir. Hap kadar bir şey haline getir bana. Yaz sezonu alamıyorum çünkü. Şu anda mı getirmemi istiyorsun? E ne bileyim getireceğim deyince. Getir. Temiz enerji kaynağı bulunmuş. En temiz enerji kaynağı. En temiz enerji kaynağı nedir? Ark reaktörü. Değil. Dün demir adamı seyrettim bir kez daha. Orada evet. öyle bir... Garip bir enerji kaynağı. Evet ne saçmaydı o reaktörde yani. Ne güzel reaktördü pırıl pırıl. Ha, herkes o... elinde tutuyor ne bir radyasyon ne bir şey. Bugün o reaktörü olsa evlenmez misin Fahir? Gidip yine doğalgaz kuyruğuna mı gireceğim, Doğalgaz alacağım diye. <gülüyor> ya da artık yok burada postanelerde de verildikten sonra Oktay, o kadar rahatladık ki sistem. Ee, yine gideceksin işte yine dertleneceksin her sabah. Of, bugün doğalgaz almak diye. Şey Hayır ona uzak mesafede gidiyorsun. Kuyruğa giriyorsun falan buradayken harika. Zaten ben yazdansı toklamaya başlarım. Anladın. Çok güzel. Temiz enerji kaynağı. En temiz enerji kaynağı. Sabun mu? Suyu hmm. sabun. Ohio Üniversitesi idrardan yakıt üretmeyi başarmış. İdrardan, i̇drardan yakıt. Ya. yakıt mı? Aslında roket adammışız hepimiz de farkında değilmiş. Yine yolculuk sırasında devamlı elimizde şey mi olacak? Pet şişe mi olacak? <gülüyor> LPG'li araç giremez bize de idrarlı araç giremez. Pis pis adamların Ama yerimizde yeri yok. E, kokuyor çünkü zaten. Ya arabaya oturdun, Emniyet kemerini taktım. Hmm. Oradan gelecek bir tane küçük bir Kunilli bir boru olacak. Onun hafif pantolon hafif ceket. O acil durumlarda egecim ama hayır normalde sen hemen sen kendin kendi yakıtında sürekli çalıştırmayacaksın normal e, idracılar olacak oradan gideceğim. Mesela idracılar çarşısından ya da park yerinden. İdral ha, ofisi mesela. Kadınlar nasıl yapacaklar? İdral i̇şte ofisi. onlar onun için büyük sorun. Yani erkekler hiç problem mi sabah arabalar önce. <gülüyor> böyle o açacak. Kadınlar da rica ederler bir sürü yaya var yan tarafta. Hani sabah mesela ne oluyor? Şey ne derler? İnsan kalktığı zaman hani böyle bir sabah rutini var ya yüzünü yıkıyorsun hmm. falan ihtiyaçlarını görüyorsun. Oğlu tutacaksın. Çünkü arabaya yönlendirmen Tabii lazım. Efendim yok. Hafazan Allah yolda kalırsın. Yalnız hep aynı tip idrar kullanmak lazım diyorlar uzmanlar. Aynı tip derken? Yani ben, bunu, ben bunu okumuyorum da tahmin ediyorum. Mesela hani işte alıyorsun Hep birinden mi almak hep, lazım? Hep aynı. Çünkü motor ona alışır. Evet. evet biz benzin de öyle değil, alıyorsun. Benzin, hep evet. aynı benzin tipi alıyorsun bilmem ne falan filan ya. Ondan da mesela idrarı da aynı kişiden. Aynı kişiden olmasa bile yakın çevresinden alman lazım. Bir ondan bir bunları alırsan sabah gideceksiniz mesela. Şaşar. Beyefendi pardon bakar mısınız? Evet yardımcı olayım efendim Arabamın içine e, biraz yakıt koyar mısınız? E, mesela adam kapağı açacak. Arabama biraz yakıt koyar mısınız mı? <gülüyor> Hangi benzinci de bunu? <gülüyor> yakıt koyar mısınız? Arabama mı biraz yakıt koyar Benzinci de değil işte. Benzinci de öyle demezse Çünkü benzinci de her şey oturmuş. Ama bu idrar eğer e, enerji kaynağı olarak İlge. kullanılırsa bu tip cümleler duymaya hazır ol. Sana da gelecek böyle teklifar. Peki benzine zam gelince pompa fiyatlarına yansır mı? Benzine yani, girece pompaya, pompa yansır, yansır. Yani. Yansır. Yani, yansır. pompaya yansır. yansır. Yani illa pompaya yansır. Yansır. Yansır kararı çıktım o sabahlardan. Yansır yansır. <gülüyor> yansır, yansır. Benzine zam geldi. Ee, biraz pompaya yansırması olacak. 6 ay içinde kullanıma geçmesi planlanıyormuş bu sistem. Okuyorum. Arabalarda ve evlerin ısıtmasında, ısıtılmasında yararlanabilecek. Sistemde idrar Nikel alaşımında elektrotlar kullanarak ayrıştırılıyor. Ondan sonra bir araştırma yöneticiliğini yapan Profesör Gerards, bir ineğin günlük idrarından 19 evin sıcak su ihtiyacını karşılayacak kadar enerji elde edebiliyoruz demiş. Bir inekten sıcak 19 su ihtiyacı ev. deyince ben bir tiksindim şimdi. Sıcak sıcak kılık Soğutmadan soğutmadan <gülüyor> <gülüyor> duş yapan var mı diye bir şey yapıyorlar. Ha, o da olabilir. Ha, inek idrarı niye bir semak... Kendi ama şehirde yaşıyoruz Nerede inek bulacağız yani A, inek, i̇nek idrarından 19 ev sıcak su Fahir'in kedisi varsın Fahir'in kedisiyle mi ısınacağız hepimiz Ya benim kedim o kadar şey yapmıyor ya Az az yapıyor az az ama sık sık yapıyor ne Mabel olsaydı sağlıklı. öyle miydi Mabel gürül gürül yapardı namus Siteyi dairederdi vallahi bütün siteyi 2 tane köpekle hallederdik İnsan tamam. idrarı daha verimliymiş 39-40 eve kadar çıkıyormuş sıcak su şeyini Hiç insan ile hayvan idrarı bir olur Bir olur mu ya Yani ben tek başıma yani iddialı konuşmayayım ama Bizim site ben olduktan sonra site sakinlerine Şey diyeyim yani Sırtınız yere gelmez sakin olun Bu kış kapılar bacalar açılacak öyle söyleyeyim Yalnız bu konuda uzmanlar çok güzel bir strateji izledi ya çok su için, bol su için falan filan diyor. Alıştı tabii diyor. Bünya olarak tabii içmeye. Tabii canım suyu içirdiler, içirdiler herkese. Şimdi o alışkanlık yarattı. Ondan sonra millet sıkışıyor tabii haliyle. Vırtık gidiyor. Ben görüyorum mesela koca koca adamlar Bir saat oturuyorsun, sohbet ediyorsun. Oktay'dan geldi. Oktay'dan geldi. Evet. Böyle vırt vırt vırt vırt 5 kere, 10 kere tuvalete gidiyorlar ya. Site olarak yapılacak bir zaten? Ha, tabii canım herkes oturduğu siteyi ısıtmala mükellef. Site Adeta olarak. kışı yaza çevireceğim. ...bir hazne Baharatı yapılıyor. Baharı kışa da döndürebilir. Tek şey bir hazne ve evet. bir birkaç tane elektrot. Elektrotu alırız Konya sokaktan. Pet şişe ya hazne olarak kullanılmaz mı? Egeciğim biraz büyük düşün. büyük o zaman damacanalardan değil. bir ha, tanesini 20 vermeyeceksin. 20'lik damacanalardan şey onun pompası da hazır zaten ya üstünde. Ha evet oradan pıs pıs, pıs, pıs Mesela duşa girecek birisi. Evet. Nasıl aynı hani önceden şofben falan yakılıyorsa... ...burada işte bu ona göre duştan önce pompasını yapacak. Ee, genelde öyledir zaten... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu yöntemin çok pahalı olan hidrojen depolanması ve taşınması işlemlerini oldukça ucuzlaştırdığı için devrim niteliğinde olduğu yorumu yapılmış uzmanlar tarafından. Yani en güzel tarafı bir şeylerin boşa gitme benim en çok üzüldüğüm şeylerden bu ne? Yani o sağa sola atılan şeyler biliyorsun kavonunuza ya. doldurdum ben Aynı şekilde şimdi bazı şeylerin üstüne sifon çekerken düşünüyorum. Bu başka bir alanda değerlendirilemez miydi diye. Ne kadar güzel. Yani öbür gün büyük kabahatlerimiz içinde böyle bir şey bulunduğu zaman işte ortalık günlük gülistanlık olur. Oy. Alin sen söyler misin? Sen nereye yapıyorsun? Hmm, Turaleti. Değil mi? Bak, ne kadar ne kadar, kadar, ne boş ne kadar soru soru doğru. doğru. Ama tuvalet atışkanlığı şey Yine oldu Pardon bu. Yani. Böylece biz de ekonomiye kazandırmış olduk da diyebiliriz biz aslında. Canım, artık <gülüyor> ekonominin en küçük çarkı Ali. Ali sen ekonominin en küçük çarkı olmuşsun. Yaşasın. Evet. <gülüyor> ekonomi artık senden sorulacak. Peki bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Ee, yani bu arabalara, evlere cep telefonu yani bunu İlla bir şeyden mi geçirmek lazım? Bunu güzel yapsalar bir, mesela bir şey bozuldu. O evet. hemen üstüne bırakıp çalıştıracak hale getirsek olmaz mı? Öyle bir iki kişi var dünya üzerinde. Nasıl? İdrarı öyle şifa vera. Bildiğim kadarıyla. <gülüyor> yani sen şifacılığa de, şifa, Şifacılığı anlatıyorsun. Biz yakıttan şifacımız... bahsediyoruz sen şifacılığa yani Cep telefonun şarjı bitti. Evet. evet. Hemen üstüne böyle iki damla biraz bırak. Hmm. Diye hemen böyle çalışsa hani bu şey sözünden yola çıkarak. Tamam, Yaralı parmağı işemez işemek. diye bir söz var ya. Anladım anladım. Bak şey gibi şarjsız telefonu bile bırakmaz. Şimdi benzinli jeneratörler gibi diyorsun. Oradan ona bağlı olacak bir şekilde üretecek. Hmm. Ya küçük ben motor tipi bir şey yaparım sana. Yalnız şöyle bak. E, yanında da hemen bir kolay şişesi bulundururlar ya küçük. Evet. Onunki kadar bir idrar bulundurursun. Şey yapacağın zaman ve sigara paketi kadar olacak büyüklüğü. Onun içine koy. Çalıştır. Hemen <gülüyor> şarjına tak. Ta şarjına tak ona. Ben onu cebimde taşıyamayacağım tak. Doğrudan monte etsem. olmaz. Yani lazım. ben hemen hmm. tuvalete gittim de açıktan enerji bıraksam. Ha, enerji bıraksam. Onu da yaparlar. Hiç ben artık böyle bir... O zaman ucunu Çünkü... şöyle bir şey takmamız lazım. Bak şöyle söyleyeyim. Ş şöyle bir parça takmamız lazım. Artık. Tamam takarız. Takalım. Yani mesela ben böyle tuvaletin geldiği zaman eğer enerjiyi kanalize edemezsem bir yere şöyle böyle bel altında hafif bir elektrik dalgamız <gülüyor> diye böyle bir durum olsun. Zaten bir mavi üstü, ışık. Yok şöyle yapacağız zaten üstüne bir on off düğmesi tipinde turn on veya turn off senin isteğine göre. bir <gülüyor> adamın isteğini görüyor? Abi ilk dizayn kafasında o istedi biz de imalatçı firmayı sonuçta. Bir tanesini seçecek herhalde. Ha, normalde enerjiye ihtiyacın varsa Ege'ciğim evet. o zaman turn on tuşunu getirerek orası zaten şey eee kırmızı. Eğer enerji ihtiyacın yoksa onu normal olarak turn off yöntemiyle turn off, turn off yöntemiyle götürürüz. Bu durumda çapraz ateşle de ne olacak? Ateş. Alternatif akım ve doğru akım falan gibi bir şeyle. Evet, iki. idrar dünyasının Tesla'sı. Bravo. Çok güzel oldu bence. Anında. Anında enerjiyi çevirme yönteminde bulmuş olduk. Anında enerji enerji değildir diyebilir miyiz peki? E, Ege ne yapıyorsun? Gene bir şeyler yapıyorsun böyle. Ya bir yandan bak bu temiz enerji kaynağı hidraj diye haber var. Ne kadar çığır açan. Bir yanda da Çin'de çakmak özelliği bulunan cep telefonu üretilmiş. Onun haberi veriliyor. Biraz yavanmış ya Cık, Aynı aynı yerde iki haber yan yana. Hiç çakışıyor mu? Radyo'nun yeni yayıncılığında bir şeyimiz var. Onu deniyorum ya şimdi. Ya. Onun sesini alsaydın azım. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda haber zamanı geldi. Ankara sonunda güneşe kavuştu sevgili dinleyiciler. Az bulutlu ve açık bir hava var bugün. 32 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığı. İstanbul yine az bulutlu ve açık 32 derece. İzmir 36 derece az bulutlu olacak bu sabah Türkiye'de. 103. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, ay, ay, dın, dın, dın, dın. Günay, ay. ay. 3.4 Radyo Tunesi'nin modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursun efendim. Air Force One'da ne izleniyor? Air Force One'da 24 izlenir. Air Force, Air Force One One'da dediğiniz... 24 izlenmez valla. Neden? Neden? Amerikan Başkanı Obama'nın e, uçağı Air Force One'da çekilen bir fotoğraf nedeniyle Beyaz Saray yetkileri geçen günlerde zor duruma düştü. Çünkü acaba Ali'nin duyuyor mu beni? Duymuyor değil mi? Anlamaz zaten. Obama'ya bak. Ha, Oğlum başkan değil Çak demiş. Ee, bir olur. fotoğraf çekilmiş. O fotoğrafta arka tarafta böyle bir televizyon şey görünüyor. Ekran monitör görünüyor. Orada işte böyle... <gülüyor> <gülüyor> şey de, de erotik falan diyemiyor Yok gibi? ben kapatma çocuğum Ali kapat. kapattı, kapattı bir klofon. Ha mi kapattı? <gülüyor> Ali, Ali göndermiş <gülüyor> kadar Şimdi e, öyle bir monitörde şey var çıplak çıplak bir takım adamlar var. Ya filmin açık sahnesidir belki. Ya filmin açık sahnesi oğlum geçen gün obamana zaten fotoğrafı yok muydu? Şey zirveye gittiğinde ne diye? Sarkozy ile beraberdi yani böyle bele bele bakıyordu. Evet ama yanlış anlaşıldım diye açıklama yaptı ya oradan. Nasıl yanlış anlaşıldı ne, ne, neden yanlış anlaşıldı Orada ben öyle bakıyordum öyle, öyle bir şey yoktu. Oraya Dinleme var mı diye, diye bakarsın Ya Devlet başkanı olduktan sonra Protokolde olduktan sonra yani açıklamaların Ciddiye alınıyor Sen şimdi sen şey diye açıklayabilir misin Ülke güvenliği için bakmak zorundaydın falan desen Kim inanır sana Kadir inanır <gülüyor> <gülüyor> yani Şaka artık bana kim inanır sana denir mi ya Alin'cim istersen sen Fahir'le biraz dışarıda oyna <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ama dedikodu sevenliğinin nevesleri kursaklarında kalmış. Çünkü e, araştırmışlar bu film ne filmi falan filan diye. 1968 yapımı Maybunlar Gezegeni olduğu ortaya çıkmış filminde. Maybun pornosu mu seyrediyormuş? <gülüyor> Maymunlar gezegeninde porno sahnesi yok ki. Aa gitmedim. Porno değil ya çıplak çıplak bir takım adamlar. Hayır öyle çıplak sahnede şey. yok ki. Maymunlar çıplak çıplak mı? maymun desen anlayacağım. Maymunlar da çıplak gezmiyordu orada. Evet hepsinin böyle zırhları mırhları var üstünde. Bu bu. Paraya şelali... parça mı atıyorlar acaba başkan için? Şelalenin yan tarafında 3 tane çıplak adam. Yok muydu öyle bir sahne Aa, ya? Aa doğru şelaleden çıkan adam vardı ya. Vaya <gülüyor> <Bayağı> terlikte <gülüyor> çıkıyordu hatta bu şöyle evet. Karacığım dünyanın yeni bir döneminde seni şimdiden özledim diye bir sahnesi vardı. Öyle bir şeymiş. Kimse Air Force bana özenmesin diye Beyaz Saray yetkilileri açıklamadı. yaptı. Bir porno bile seyredemiyor adam canım. Başkanımız o hakikaten yani derdi büyük. Seyrettiğin şeyler bile e, tartışılıyor, şey yapılıyor. Halbuki uçak yani. Ne yani Havalandıktan yani. sonra insan bir seyreder yani ineceğimiz Hayır canım, şimdi başkan yoğun stres altında Oradan oraya koşturuyor. Beyaz Saray'da, çat çat çat 50 kişi kapısını açıyor. Hiç ha. belli değil kimin ne zaman gelecek. Orada çekilmiş. Uçağa binince bir rahat eder adam. 2 saat bir yarım saat uykusunu çekecek. Baktı stresli uyuyamıyor. Ne yapayım diyor canım sıkıldım diyor. Gidecek orada şey diyecek. Neydi o çocuğun adı? Yardımcısının adı. Ha şey konuşmalarını yazar yok. olan. Tabii bu. canım. Neydi onun oldu? Johnny Logan. Johnny Logan. Yok Burçin Orhan. He, Johnny diyecek gel diyecek. Johnny gidecek oradan. Var mı Hop çıkaracak. Beraber oturacaklar. Seyredecekler. Oo, yumuşak yumuşak. Sonra bir yarım saat 45 dakika zımba gibi olacak başka. Halbuki yani böyle bir imkan varken bunu değerlendirmesi gerekirken Amerikan halkı. Ne yapıyor? Başkan Air Force'ta Porno seyrediyor. Porno seyrediyor. Yok orada onun. Olmaz yani. Başkan takılmasın. Ya başkan takılmayacak. Oğlum ya başkan da sonuçta en nihayetinde başkan. Başkan da bir insan. Belki de bunu hatırlamamız gerekiyor. Başkan da bir insan. Başkan. İngilizce, so İngilizce söylemen Yok. bence çok güzel oldu bunu. Peki. <gülüyor> Şimdi e, başka ne var? Bugün Ay'a çıkılışının e, 40. yıl dönümü ya. Onu söylemeyi unuttum size. Ya orada Habertürk'ün manşeti var koca. Ne var? Bu bugün mü yarın mı o da belli değil ama. Nasıl bugün mü yarın mı Daha bugün çıkılmadı ya? Uzay falan macerası diye. 2010. Nasıl çıkılmadı? İşte Rusya gene şey yapmış Amerika'da, biz uzaya çıktık diye onlar kompleksten çıktık diyorlar Ay'a gittik diyorlar falan diye şeyleri var Dön Do, dolaş gene aynı iddia 40 yıl sonra iddiaya geldi yani niye Rus devlet televizyonu dün yapmış bu açıklamayı 40. yıl dönümüne katkımız olsun diye mi hmm. daha önceden yapsalarmış o zaman e, de devamlı yapıyorlardı zaten de ilk defa devlet televizyonundan Ruslar peki hiç gitmedi mi vaz mı geçtiler Ruslar gidemedi Aya Ay çünkü Amerika için... uzaya gitti tamam. akıllı adammış abi ayda gidildi ben yani daha yakından baktım size göre hakikaten bir şey yok dedi yani. Bir numara yok dedi tamamdır zaten Amerikalılar gidince ay otomatikman Amerikalıların mı oldu Orayı bayrağı dikince yani e valla fetih metih diyorlar conquest mi ne diyor öyle söylüyorlar yani o zaman garip fetih, bir Amerikalıların şey oldu diyebiliyorsunuz. Daha doğrusu senin olsun ne olacak yani. Yani tabii kiminle Senin, senin, senin ulu büyük dedelerinden biri geleceği gören bir adammış. Bütün Haklarını Ayı, ayı sana senin üstüne yapmış bir de. Bu Buzz Aldrin var ya tarihe nasıl geçmiş biliyor musunuz? Edwin Aldrin. Edwin Aldrin nasıl, nasıl geçmiş tarihe? Modülü ay'da, bozarak. Ayda mi? tuvaletini yapan ilk insan. Hadi Acı mı yaptı? Evet abi bugün işte 40. yıl dönümünde açıklandı bu gerçekler. Acı gerçekler maalesef. Ne ne yapmıştı uzay modülünün ayaklarına mı yapmış? Bilmiyorum ayda tuvaletini yapan dediğine göre. Çünkü insan o daha doğrusu erkekler e, böyle sonsuzluk Meraklıdır. içinde rahatlıkla kabahatlerini yapamazlar benim bildiğim kadarıyla. Hmm. Onlara böyle bir nokta gerekir yani. Çünkü çok serbest olduğu zaman ne yapacağını şaşırırsın. Ama mesela bir direk, hiçbir şey yoksa bir küçük taş. Bir mihenk taşı duvar, mı? Yani böyle bir, bir sabit bir noktaya ihtiyacım var. Yoksa böyle döne döne yapar. Bir de ay yaptığın havaya gidiyor şey yapılıyor falan filan. Yok canım havaya gitmiyor. Ayda çekim var sonuçta Ege. Adam Doğru doğru. Doğru doğru. Mekikte yok. Şimdi doğru adam ben sana söyleyeyim büyük ihtimal. Bunlar Ay'a ne kadar sürede gitti? 16-45 dakika. <gülüyor> 16'sında mı? 17'sinde mi? Ne öyle yola çıkıyorlar. İşte 17'sinde hesapla. yola çıkıyorlar. Şimdi bunlar gitmeden önce bir ara vermişlerdir bir yerde. Ya bir, Bunlar da öyle bir şey. Bence büyük kabahatini falan yapmıştır. Çünkü küçük kabahati kitle de yapıyor. Yer de tutmuyor. Koku da yapmaz küçük kabahati. Tabii büyük kabahatini oh. tuttu büyük ihtimalle. Yani büyük kabahatini tuttu tuttu. Orada e, adamcağız şey yaparken adım atarken ve bu insan. Sen devam et. Tamam iyi. O niye tek başına gidiyor? İkisi inmişler. Gemide de Michael var. Sef devam et ben. <gülüyor> Hay lan nüçömeşti acaba ya? <gülüyor> Bense o bekik var ya. Mickey'in yanına evet, <gülüyor> suvaş <swash gülüyor> indirmiştir o yani yoksa başka bir anlamı olamaz ya. Niye adam tek başına gidiyor? O zaman ikisi beraber polkola inerdi. İlk adımı bu atacakmış da. Abi ben şimdi sen, sen ilk adımı at. Kral <gülüyor> Ya bir de bazı insanlar yeni gittikleri yeri bir yadırgarlar ya birkaç gün yapamazlar. Bu adam demek çok geniş bir adammış. <gülüyor> Ayda mıyım uzayda mıyım <gülüyor> hiç? Umursam. <gülüyor> Arkadaş ben yaparım patır patır demiş. Valla helal, helal olsun. Hep ilk ediyoruz olsun. Buz de... Aldrin'de gitti Ay'a yaptı ya. Şey de var. Ay'a ilk giden o gemide. Mekikte. Hı. Bilgisayar kapasitesi bugünkü bir cep telefonu kapasitesinden daha azmış. ya. Yani. Resmen bir cep telefonuyla aya gittiler gibi bir durum var işte. Aya gideceğiz. Be. Telefonu aldınız anahtarı aldın mı? Al, ben bir de tuvalet kağıdı aldım abi. Ne olur ne olmaz orada bir anda bastırır diyerek. Bir de bayrağı <gülüyor> diktiklerinde o da aslında sırf bu bile bana şey gibi geldi yani. E, ispatıdır. Tam insanoğlunun yaşayacağı bir durum işte. Bayrak dikiyorlar ya Hı -hı. fotoğraf çekecekler. Laak diye bayrağı dikmek istemişler Kayaymış ay Dikememişler Toprak falan filan bir durum yok Üstte hafif bir tost tabakası Böyle yalap şap tutturulmuş Ondan sonra bayağı bir uğraşarak kazmışlar Ay'a gidiyorsun Kazma kürek kullanıyorsun Ay'da kazma kürek kullanır mı ya Orada lazerli mazerli bir şeylerin olması koca Cet, koca gidiyorsa zaten ne, ne bekliyorsun ki Bir güzel yanına şey alırsın Bir de ay Matka... deyince bekliyorsun En büyük espirisi uzak olması Evet. Oh, öyle. O, <gülüyor> dünyaya uzak olması. Bir de çekim. Çekimde bir iki espri var. O da dünyaya göre. Ayda yaşasan dünyaya gelsen en güzel espri dünya dersin. Öyle bir şey. Şimdi 1957'de Sputnik uydusu ardından uzaya giden ilk canlı olan L adlı köpek. Ve ardından uzaydaki ilk insan Kozmonot Yuri Gagarin. Bunlar e, Sovyetler Birliği'nin yaptıkları. Dur bakayım ee, O günlerde Amerikan Başkanı John F. Kennedy Bu ezikliğe son vermek ve uzay konusunda bir şeyler yapmak için Harekete geçmiş NASA yetkilileriyle uzun görüşmelerden sonra bir insanın konuşmalıyla Amerika'nın yeni hedefi açıklandı Uzay Hayır. konusunda Ezik olması çok acı değil mi ya <gülüyor> Uzay konusunda biraz ezik Ülke olarak Biz ya. 40 yıldır hiç uzay konusunda bir şey yaptık mı Yok ya uydu ya gönderdik şey Biz uydu gönderdik ya, de, şey yeri yeri. Doğru. ya da yaptın mı adam gibi yapacaksın Böyle yarım yamalak bir şey yaptığın zaman illaki şey alıyor elinde patlıyor yani Yazıp günah ne yapacaksın o kadar masrafta boşa gitti zaten ne demiş bir tane değerli büyüğümüz ne demiş kazanılmış ikincilik yoktur kaybedilmiş birincilik vardır iki kişiler zaten bunlar kimin Hülya Avşar'ın sözü mü yok be Hülya <gülüyor> Avşar böyle bir söz birinden okumuştur öyle ya. bir şey yok mu şampiyon belli ikinci kim öyle bir söz mü ha, şampiyon belli ikinci kim olacak <gülüyor> O tip bir şey. Hülya Avşan'ın lafı daha iyiymiş bence. <gülüyor> evet tabi canım daha güzelmiş. Onu, onu kullanıyorum. E yani bu böyledir. Bir de aya 40 yıldır bir daha gidilmemesi de aya zamanında gidilmiş olduğunun en güzel göstergesi. Amerika'da mı olmadı ortaya çıktı. Amerika'da mı gitmedi 69'dan sonra? Bir daha gidiyor. İşte Apollo 13 bir gitmeye çalışıyor da dönüyorlar dönüyorlar çevresinde inemiyorlar bir türlü. Hatta dünyaya dönememe durumu söz konusu oluyor. Ondan sonra bir daha gidilmiyor galiba uğursuz. Uğursuz diyorlar. bu Yaramadı, ay yaramadı. Ay adamı buzcuya falan gerek yani diyorlar. Galiba. Yani o yüzden hiç şey yapmadılar. John F. Kennedy suikastte uğradıktan sonra NASA başkanı verdiği sözü tutmuş ve 8 yıl sonra 20 teklifimiz 69'da Apollo 11 ay görevini başarıyla tamamlamış falan filan. Başkanımıza sözünüz var. Nixon zamanında gidiyorum öyle. Evet. Şeyinden sonra. Frost Nixon. O zamanlar işte şey oluyor. Ne derler? Kenedimizin de dediği gibi de öyle büyük başka büyük başkan Kenedim de dediği gibi bugün aya doğru roketleme yapıyoruz maalesef Ne oldu? Ee, Neil Armstrong şeymiş ama bazı Alzren işte milyonlarca insan televizyonları başında onu izlerken uzay giysinin içerisindeki idrar tüpüne hı, bırakmış öyle yapmış yani kabahatini yapan ilk astronot olma ünvanını da öyle elde etmiş. Yüzümüze Her, baka baka işe Yüzüne baka baka. Herkesin önünde işemiş ama tüpe işemiş ya tüpe müpeği işemiş mi kardeşim ya be oğlum söyle terbiyesiz. İşemiş. İğrenç bir insanmış. Ayıptır ya. Bekle bir kameralar işte böyle dünyaya esaldır. insanlık budur diyor 3 dakika tutamıyor musun Sırf be Bilal? pisliğine yapmış Nura. Tut abi istersen yap demiş Neil Armstrong aya inmeden. Yap da ondan sonra aşağıda zor diyor. Aşağıda milletle karşına. 600 milyon kişi mi ne izlemiş o görüntüleri? Hı. 600 milyonun yüzüne baka baka yapacağım demiş. 600 milyon tane ayıp işlendi o gün. Aynısı da şimdi üstünden 40 yıl geçtiği için basın toplantısında bunu anlatırken gene bir taraftan bırakıyormuş. Bu sefer demiş ay yüzünden değil prostat yüzünden tamamen <gülüyor> bu <gülüyor> arada Nixon'un e, taziye mesajı hazırmış bunlar yola çıkmadan önce yani bir şey, mi bir şey olursa ay göre bir başarısız olursa falan filan diye hemen bu mesajı girelim diye Nixon'a böyle bir şey yapmışlar taziye mesajı okutmuşlar şey, bunlar kahramanlardır adını yıllarca <gülüyor> hatırlayacağız falan evet, evet. filan evet onun dışında ay kokusu diye bir şey var ay kokusu ay kokusu dedi ay kokusu mesela bilmişler şeyde ayda takılmışlar bunlar tekrar bilmişler Apollo uzay da ondan sonra kaskları çıkardıklarında ıslak kül ve borutu andıran bir koku hissetmişler. Sonra bir bakmışlar ayaklarının üzerine bir toz. Ne tozu bu demiş. Nilavsun Edznadrin'de <gülüyor> vallahi ben yapmadım. Ben tüpe... ona dönmüş Ben küpe işedim demiş. Gene ne saldık? Kükürt kükürt <gülüyor> deyip kurşun salıyorsun. Ay tozuymuş bu. Ay tozu kurşunu. Ay tozu öyle kokarmış. <gülüyor> Ondan sonra 600 milyon kişi izlemiş falan fıstık. Ya böyle bir sürü bilgi. 40. yılda. 40. yılda. Daha nice 40 yıllara <gülüyor> diyoruz. O zaman daha ne diyelim başka yani <gülüyor> <bir> şey <gülüyor> Günah Aydın. Günay aydın ay, dın, dın, dın. aydın ay, ay, ay, aydın. Radio tülesiniz modern sabahlar devam ediyor. Bu arada genç tiryakiler diye bir grup varmış. Hı -hı. Deniz Baykal'a gideceklermiş. Bunun dışında anayasa mahkemesine gidelim falan diyelim. Ee, Karar iptal edilmesi için. Aha. Vay be helal olsun gençlere bak. Gençler cıvır cıvır canım. Dün televizyonda şey vardı işte yasakla ilgili böyle e, dolaşmaya başlamışlar. Cumartesi gecesi 12'den itibaren Başka, yürürlüğe girdi ha. ya. Hı -hı. İşte böyle e, sağda solda eğlenenlere gidiyorlar. Böyle şey görüntüleri var. Mekan sahipleri kürt abdalarını topluyorlar. Son sigaralarını söndürenler. Gençler şey diyor. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Gençler vardı. Koğlu Park'ta. Ya, yarınlarımız. Bir televizyon e, Koğlu Park'ta röperataj yaptı işte. He. Ne düşünüyor? Bir sinirli adam vardı. Hadi ya. Ee, yaştı cana böyle Büyük ihtimalle emekli Bir sinirli Mavi koktu <gülüyor> kattı gitti yanından Böyle şey olmaz Diye böyle bağıra bağıra birsin sinirli Gerçi tatlıda bir nezeliği vardı adamın da Böyle bir olay ya çıkmadı yayında Sinir yapar Bütün gün güneşin altında dolaşırsan Pazar günü 45 derece Olur yani o kadar Bu arada Beyaz Saray'dan açıklama geldi onlar sabahlara Porno seyretmiyorduk diye mi Hayır Hayır ee, Kaset pop... var mı sizde değişelim mi diye Popoya bakıyor popoya bakıyor diye konuşuyorsunuz Lütfen birazdan daha... nereye bakıyor dedim ben O zaman bu adamlar nereye bakıyor Bu yıllar önce yapılmış bir... Ayakkabısına bakıyordu diye açıklama geldi Beyaz Saray'da başa düşman aya diye daha korkunç bir işte şey yani ee, Neydi o hani Özrü kabahatinden ben büyük. büyük Evet Ayakkabısına baktı ortaya çıktı Obama'nın Nasıl ayakkabısına bakıyormuş ya kızın arkadan ayakkabı ayakkabılar çirkinli sandalet gibi bir şey giymişti o kıyafetle. Yok önden de bakmış böyle arkaya geçince Bir de arkasına bakayım diyerek arkaya da bakmış Niye aynı? Çünkü önden şey. kızın sandalet gibi parmakları fışkırmış Böyle Obama da hiç sevmezmiş böyle terlikten Fışkıran parmağı Bakmış arkada acaba ayakkabı mı küçük yoksa Topuktan kaydı mı diye ona bakmış Ona bakmış herhalde hmm. Öyle bir şey Michelle Obama değil? gerekli fırçayı atmış. Atmıştır tabii canım. Yani, yani hiç <gülüyor> şey olmasın öyle. Amerikan kamuoyundan yani. önce Michelle <gülüyor> Obama gerekini yapmıştır. Ha. Şey demiş kendini Bill Clinton mı zannediyorsun sen? O zaman ben de bakıyorum bundan sonra falan demiş. Tabii canım demiş. Ne alakası var ya falan diyerek durumu toparlamaya çalışmış ama zor. Yine bak bu şey yapılmış önceki gün. Anladığım kadarıyla Olimpiyat Komitesi Milli Olimpiyat Komitesi her yıl düzenleriksel olarak. Komitacılar. Asya'dan Avrupa'ya yüzme, kürek, yelken, kanal. Bu yarışlar hep Bu yarışlar. E, bu sene de yine Kürşat Tüzmen birinci olmuş. Kendi branşında canım, şimdi her branşta değil. Tabii kendi canım, yaş işte, kategorisine kendi. veteranlarda bir numara olmuş. Gene o şey yüzücü mayası var ya. Böyle her tarafı kapalı. Da, hmm. Dalış mayası gibi. Onunla gitti. Geçen mi? sene bununla katılmamıştı ben hatırlıyorum. Ben Kürşat yüzünü Kürşat eskiden yüzüze. Slip Maya'yla hatırlıyorum. İşte Slip Maya'yla katılıyordu. Şimdi bu sene bu dalgıç kıyafeti... Ya dalgıç kıyafeti değil ki o tam i̇şte, şey. Işte o o bu işte sonuççular falan. Ha yeni, yeni Michael şeyler, Phelps. Michael Phelps yani. mayaları işte ya. Tamamı kapalı mı? O tabii canım. Yüzü, tabii. Tamam tabii. Kapalı canım. Hmm. Onu bir yüzücüler kullanıyor. Yani hiç onu başka bir şeylere yormamak lazım. 1.08.03'lük derecesiyle kendi yaş kategorisinde 1. genel klasmanda da 34. olmuş 1.08.03 dediği 1 saat mi o? Evet 1 saat 8 dakika 1 saat, saat. ne yüzersin ya insanın canı sıkılır yani ben giriyorum işte yarım saat ki bunun içinde şey de var kumda oynaması da var yani. ne sıkılıyorsun Ege gel bizle takıl hiç sıkılmazsın ne kadar duruyorsun sen söyleyin biz havuzda dururuz. Mis havuz. havuz kenarında durulur canım Havuz kenarı diye geçer hatta. 6500 metrelik parkur abi. Sen öyle girip çıkmıyor ki. 6500 yüz metreyi yüzeceksin. Yüz, yüz bitmez. Öyle düşün. Buradan Kızılaya kadar mı? Yavan konuşacağım ama. E buradan yavan konuşsan doğru. Buradan Kızılaya kadar ya. Tam bak sana net rakam 6 kilometre Doğru. Doğru bir rakam verdin. Ben buradan şeye kadar yüzermiştim. MTA'ya kadar güzel. Şapensütesine kadar güzel. kadar kurbağalama giderim, orada çıkarım, bir deniz kenarında şopumu alırım. Ondan, Ondan sonra, sonra belki biraz daha aşağı doğru. Ee, Murat Boz'un bir açıklaması geldi, tam bir erkeğim diye. Ne kadar? Ya bir güzel. insan böyle bir şey açıklamak zorunda kalır mı ya? Ee, tam bir erkeğim eşcinsel olduğu yolundaki dedikoduları bir buçuk yıllık sevgilisi Elis Sakuçoğlu ile Basın mensupları önünde. <gülüyor> Mescim gelir misin? Ya Murat saçmalama ya. Kızın, gel gel bak ama ispat lazım. vallahi ispat lazım falan. Ondan sonra gazetecilerde de durma. Yalnız Murat Bey öyle kuru kuru öpmekle olmaz. İyi lan bunu mı diyerek gerçekten de basın mensuplarına Hoş görüntüler sergilemiş. Tabii ki, hoş görüntüler sergilemiş e, ve çünkü ikna olmuşlar basın mesleği. Hatta bir tane şeyimiz Murat Bey demiş tam ikna olmadık haftaya yani böyle bir e, açıklamada bulunursanız yepyeni e, albüm öncesi. Birisi de şey demiş gazeteci zaten pis bir. Herif, ben tam ikna almadım. Bir de acaba ben demiştim <gülüyor> çünkü <gülüyor> orada bir numara olmasın diye <gülüyor> diyerek en pisi de oymuş. Onu da dönmüş o zaman anladımışlar tam erkek olduğunu. <gülüyor> Evet durumlar böyle. Ee, Zeki Sezar biliyorsunuz DSP'nin eski genel başkanı e, sakal bırakmış. Bugün ilk sayfalardı. Top sakal mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Umut Sarıkaya'nın bir karikatürünü gördüm. Ya yani Eski dergi geçti elime bir tane. Hı. Pazar günü bir yere oturdum. Böyle şey garson tam gelirken ben de karikatürü okuyordum. Ay, adam bir şey sorarken yüzüne gülmek zorunda kaldım tam karikatürden kafam. bu şey tatil beldelerinde Hı. emekli memurları Memur, toflakalı emekli öğretmen, de toplayan de. ekip var o kadar komikti ki <gülüyor> <gülüyor> diye garşuna sonra da şey açıklama buna gülüyordum diye de olmaz karikatür göstermek lazım falan filan bir okur musunuz şunu deseyim <gülüyor> o durumdan da kurtulamadı o yüzden çok garip bir durum oldu yani Olsun, Ama emekli, hakikaten emekli öğretmen duyuruyor. Tam anlamıyla siyasetten Koptuğunu bence gösteriyor Çünkü bir ara dönecek mi falan filan diye evet. bir şey vardı Zaten sayın Zeki Sezer de Ölüdeniz'deymiş Ölüdeniz'de tatil yaparken Terli şortu uzamış sakallarıyla e, Dikkat çekmiş Top sakallı Top sakallılar Aynı kitabı okuduğumuz ortaya çıktı Zeki Hayır. sezerli bu yıllarda <gülüyor> Şey şu Amim Mağluf'un çivisi çıkmış dünya. Ama o zaten Onu... her tarafta herkes okuyor Oktay Niye Yazın sen böyle? Ay, tamam lan. Atız mu yani? Onun ne demek? Olma tabii canım. ya yani herkes okuyor ya. Nasıl o, herkesle beraber Cinali'yi okuduysan zamanında. Doğru. Şimdi de bunu okuyacak? Nasıl herkesle beraber zamanında e, şey okuduysa? Niye okumuştu ya? Oktay şu çılgın Türkleri. Ilk ah okuyanmış. şu çılgın Türkleri <gülüyor> okuyan ilk Türk. <gülüyor> sen değil miydin o? <gülüyor> Şeker portakalı aynı dönem okuyan. Tabii canım. Ama. Kızım olmadan asla. Neler neler. Simyacı. <gülüyor> Oktay Demirci bu kitapları Türkiye'ye getiren adamdır. Tabii Öyle herkes okudu. Ben de okuyayım falan yoktur Oktay'da. İlk ben okudum. Herkes okuyacak diye. <gülüyor> Bir yaklaşım vardır. Yoksa bugün Da Vinci şifresinden kimsenin haberi olmazdı. Ne ha. şifresi falan. Ay, ben de şifreler sevmem diyorduk. Ama Oktay, Oktay Demirci sevmemizde. ne zaman okudu. Hemen elimizi aldık. Ve çevire çevire oku Diriliş gene. <gülüyor> onu da. <gülüyor> tabii. Bir oktayın elinde sen gördüm. Bir de Platondan mı size yamsın? Bir de Platon. Bana Onun da Platonu. O sen sevdirmiştir. Platonu kimse okumuyor neden? Oktay okumu di. okumadı tabii. Bende de durur. Firon sen bir getir de ben onu bir bestseller yapayım okuyarak <gülüyor> Squirrel Squirtle zippers pull a lid on it. Good night. Good night. Good night. Good night. Hep insanlar panoranın sunduğu sabahlar devam ediyor. Pazartesi gününün gazetelerinde neler kalmış başka bakalım buyursunlar efendim. Valla benim gazetelerim alınmış güzel. Şöyle önümde e, pek de bir şey kalmamış baktığım kadarıyla falanlar fıstıklarla geçiyor. Pazartesi günü ne olacak tatil günü Temmuz'un ortası? Zaten sigara yasağı bütün sigara... gazeteciler nasıl haber toplayalım falan diye birbirlerine baktılar. Pazar günü yani. herkes krizde geçirdi zaten. Milletin zaten alışkanlığı var gazetesinin sigarasını yakıp okuyor. Bugün millet sigarayı bırakmaya çalıştığından gazete de okumaz diye düşünmüşlerdir. Boş boş bırakmışlar bir sürü boşluklar var gazetelerin içinde. Kül tablasına bile af yokmuş bak. Nasıl kül tablasına bile af yok. Kül tablası İstanbul Bakırköy'de denetim ekibi üstü açık ancak 4 yılı kapalı olan nasalarda kül tablası bulunan kafeyin işletmecisini tebligatla uyarmış. Ben de bundan sonra sizi tebligatla uyaracağım. Potansiyel sigara içilebilir alan olduğu için. Yani kapalı olmasına rağmen sigara içilme potansiyeli var Neyse şimdi daha bunu, bu konuları konuşuruz daha. 7 milyar dolarlık servetiyle Suudi Arabistan'ın en güçlü 100 kişisi sıralamasında 77. olan Maan al Sane'a. 7 milyarlık servetle kaçıncı olmuş? 7 milyar dolarlık serveti Suudi Arabistan'ın en güçlü 100 kişisi sıralamasında 77. 7 milyar şeyle 77. Oho, bizim demek ki çok çalışmamız lazım Ege yani 7 milyar olunca insan en az ilk onda olması gerekir. Benim kafada öyledir bunun hesabı. O dünyada bir kere öyle bir şey yok ya yani. bu biraz. 7 milyar dolar çok mu ya? Çok da değil gibi geldi bana. Hmm. Şimdi senin cebinde ne kadar var? <gülüyor> Dur bakayım bir dakika. Gazete aldım sabah. 5 lira var şu anda. 5 lira. Ha <gülüyor> bir de 25 kuruş var. <gülüyor> Çünkü hesabını size bırakıyorum. 10 lira vardı. <gülüyor> Gazetelere ne kadar vermiş olabilir. Şimdi man. Al Sanye hakkında New York Yüksek Mahkemesinde zimmet davası açılmış. Kayınpederi. Bunda bir de o kadar para zimmet demiş. Zimmetine... Listeye gireceğim, listeye gireceğim diye zimmet zimmet 7 milyar dolar ondan sonra da ortada 77. olmuş. Laren olsun alın bütün param demiş ha. <gülüyor> Daha ne kadar zimmetleyeceğim diyeceğim ben bu listede yükselmek için? Öyle. Yalnız çok ciddi suçlamalar var hakkında kayınpederi bu e, zengin 77. zenginin kayınpederi Ahmet Hamat. Algo sahibi 10 milyar doları zimmetine geçirmekle suçluyormuş damadını. Aileye ait ya öyle bir 10 milyar dolarım olsa ben bu listede de bence sırf liste üstünden <gülüyor> 10 milyar dolar mı 10 milyon dolar mı? 10 milyar dolar Ya 10 milyar doları nasıl yapacak 7 milyar serveti var Becerememiş 7'sini de bırakmış e mı E canım 7 milyar doları zaten var 10 milyon dolar için zimmete para geçirir mi geçirmez 7 milyar dolarlık zimmeti be. Şey olan serveti olan adam 10 milyar dolar için işte böyle zimmete o para O zaman için. o listede de en azından bir Ne olur ilk 30'a girerdi herhalde 10 milyar zimmettesi 17 milyar oluyor kaba bir hesapla hmm. giril giril <gülüyor> Girilen. Baya bir mi? yükselir çünkü benim bildiğim kadarıyla Üniversite Sodya sınavında bir soru ne kadar fark ediyor? Bir, bir dolar, bir dolar, bir dolar öyle fark eder. Aileye ait... sıra çıkarsın bir dolarla. Aileye ait iki şirketin finans bölümünün başındaymış damat. Ee, başta Amerika ve ortada olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki finans şirketleri aracılığıyla dolandırıcılık ya suçlanıyor ve aranıyor şu anda. Hmm. 77. zengin olmasına rağmen. Dünyada mı Arabistanın mı? Para... Ne? Ne? Dünya... 77. zengini mi? Tabii ki. Suriye Azerbaycan'ın. Ya onda bir saçmalık var gibi geliyor bana yok da. Suudiye bizim şimdi zihnimiz biraz kısıtlı olduğundan Suudi Arabistan'daki petrol zenginliğini hesaplayamıyoruz da. Ha, çok büyük yani, yani. Zimmete geçilecek 10 milyar dolar dolanıyorsa bir ülkede. Yani bir 10 milyar dolar zimmete geçtikten sonra fark ediliyorsa ki bir süre hani bir 10 şimdi burada mesela Türkiye'de biraz tırtıklamaya başlayınca hemen fark ediliyor. Muyum? Ha yani. yani. Orada 10 milyar olunca tırtıklanan para. Fark et buzdeyse normalı. Oysa 7 anladım. milyar doları var ama hesapları dondurulmuş işte adamın. Hadi ya. Kredi kartları falan geçmiyormuş. Vah vah. Getemedi tek ağlıyordur şimdi. Hmm. kredi kartlarım. Elmas mendillerle, sili mendillere siliyormuş <gülüyor> bu gözyaşlarını. Bu da elmastan de mendil ne kadar rahatsız yüzü gözü çizik içindeymiş. İç tarafı şey canım yumuşak o. Kenar ya. kenarları. ipek ve nadir bulunan bazı hayvanların tüyleri. Ya. Adını bile bilmediğimiz bazı nadir hayvanların tüylerinden yapılmış bir mendil. 2005 yılından beri ince ince ince uğraşarak 10 milyar doları zimmete geçirmekle suçlanıyor şu anda. Hmm. Kayınpederi tarafından. Büyük kızıyla evliymiş çünkü adamım. Hadi ya hayırsız damat. Hayırsız damat diyebiliriz herhalde. Daha gerçi bir şey ispatlanmadı ama 10 milyar dolar zimmetine geçirdi bu adam diye bir adam çıkıyorsa herhalde bir... En güçlü ihtimal 2-3 milyar geçilmişti zimmetine değil mi? <gülüyor> Bence e, yani suçu ispatlanana kadar herkes, herkes masumdur. Evet yani. Doğru. Ve de bu bu açıklamamdan sonra kendisinden bana 3-5 milyon dolar gibi bir şık bir şey gelirse en azından Türkiye'deki prestijini kurtarır. Vallahi Çünkü, abi, 3 bin, mesela. Yani 3-5 bunu bin, bin. ben onlara da razıyım yani. Ya ben, benim sabah 10 liram vardı. Onu tamamlasa tamam. Bu kadar ucuz bir grup adamı da bir arada bir daha bulamaz. Bulamaz. Gerçekten bulamaz. New Jersey'li Zerbini aile sirkinin Wisconsin eyaletinde gerçekleştirilirsi. Çok Siz özel isim söyledim. Evet. Kaçan 52 kilogramlık iri kaplumbağa 6 günde 3 kilometre yol gidince yakalanmış. Kaplumbağa nasıl kaçar ya? Bu sirkte o kadar hoplaya hadi başka yerden Mesela huzur evinden Huzur evinin sevimli maskotu kaçtı deseler anlarım. Hmm. Kimsenin takatı yoktur. şey. Ama sirk bu bir tanesi trapezden oradan oraya gidiyor. Birisi senin yolda yürüdüğün hızla ip üstünde yürüyor. Bunlar kaplumbağayı nasıl kaçar? Abi Açıyor, aile, kaçıyor, sirki. Kaçıyor aile sirki dedim bak ben sana çok özel isim söyledim diye şey yapmadım. Zerbine aile sirki dedim. Aile sirkin de şey olmaz herkes birbirini kontrol etmez. Herkes görevini biliyordur. Ha bir yere gidiyordur ya gelir falan filan diye bakarsın eğer bir yere gittiğini görsen bile kaplumbağa ama sirk kaçmış yine işte. hep aile sirk'i oluyor ama. Yani o sirk içinde <gülüyor> işler gidiyor <gülüyor> devamlı. Ya yani sonuçta bir adam trapezci ise onun dışarıdan başka insanlarla tanışma imkanı yok. Zaten işimiz gereği devamlı dolaşıyoruz falan diyor. O sirkin içinden birisi zaten biletçisi de bunun trapezci oluyor. baloncu palyaço öyle bir durum var. O yüzden hep kendi işleri içinde hallediyorlar bunları. Kendi içimizi yapıyoruz demiş sadece sirk sahibi. Aile dışından böyle sirk <gülüyor> olmuyor. Zaten sirk içinde barındırmaz. Sonuçta mesela bir adam dünyanın en iyi aslan terbiyecisi olsun. Eğer sirk içinde karı kıza sarkıyorsa al aslanlarını git derler adama. Burası Bak. bir aile meselesi. Ki bu olaylar yaşandı Oktay. Yaşandı da. Yani bugünleri o aile sirkleri eskiden onlar uğursuz yuvalarıydı. Zaman içinde işte bir kimin aldığı kararla bunlar aile sirklerine dönüştürülmesi... Muammer projesi. Medrano diye bir adam. Evet Muammer Medrano güzel söyledin. Doğru. O, Muammer Medrano'nun projesiydi ve ondan sonra bu serseri sirkleri aile sirklerine dönüştü. Çok çok... Cetin. Benim demiş Buram'a geldi demiş ya. İri Kaplumbağa Bertha. Buram'a geldi demiş. Nerenize geldim? Gösteremiyorum şu anda demiş. Buram'a geldi demiş. <gülüyor> boynunu abi. kaldırmış. Vay be. Berta, ondan sonra 6 günde de 3 kilometre yol gitmiş... Hayvan öyle olunca da bir golf sahasında yakalamışlar. Çok güzel. Çelip götürmüştü. Golf sopalarıyla da cezasını <gülüyor> verselermiş. O zaman biz modern salaları bitirelim isterseniz. <gülüyor> ben düşünüm de. Bugün... Ben hiç anlamadım abi, bugün. Abi. Bugün ne anlıyacağım? Saç. Bir karma çorman oldu. Yenili böyle Aa, ben şey. Altüst oldu. Günaydın. Günay ay ay günay